Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aziz ve sevgili kardeşlerim, değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Allah cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Kadir gecesine isabet edip Kadir gecesini idrak eleyip onu e, mükafat alacak şekilde değerlendirmeye muvaffak eylesin. Kadir gecesini ihya edip vaat edilen sevapları almayı Allah cümlemize nasip etsin. E, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Kadir gecesi olarak efendim e, yazılıyor. Kadir gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de müstakil eee suretil Kadir var. İnna enzelnahu fi leyletil kadir diye bir e, müstakil sure var. Ve bu surenin tefsirinde, tefsir kitaplarında mesela i̇bn Kesir'in tefsirinde bu hususta ilgili hadisi şerifleri almış. Ravilerini ve değerlendirmesini yapmış. Bu hadisi şeriflerin kuvvet derecesini karşılaştırmalar yapmış. O bakımdan güzel bir şey, bilgi topluluğu var. İbn-i Kesir'de bu Kadir Gecesi ile ilgili sureten mahiyeti anlaşılıyor kadir gecesinin leyletül kadri hayrun min elfi şehrin kısmından yani 3. ayet-i kerimesinden öyle bir gece ki içinde bu gece olmayan bin aydan daha hayırlı yani bin ay peş peşe gelip de içinde kadir gecesi oldu mu tabi o ondan büyük olur Muhakkak içinde Kadir gecesi olmayan bin ay kadar efendim, ondan daha hayırlı bir gece. Ee, inna enzelnahu fi leyletil kadri diye başlıyor sure. Efendim, e, biz onu Kadir gecesine indirdik. Neyi? İnna enzelnahu Hu zamiri o demek. Biz onu Kadir gecesine indirdik. Bu Hu zamirinin tabi e, neye denalet ettiğini incelemek lazım. İbn Kesir'in görüşüne göre e, hu'daki e, bu zamirdeki anlatılmak istenen Kur'an-ı Kerim. Yani inna ben azizim, alemlerin Rabbi. Rabbiniz Allahu Teala onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdiğim. Demek ki Kadir gecesinin bir de böyle Kur'an tarihinde efendim dinimizin tarihinde böyle bir sıfatı da var. Vema edrake ma leylatul kadr Kadir gecesi ne olduğunu biliyor musun? diye tercüme edebileceğimiz efendim nakledecebileceğimiz bir ayet-i kerime ama aslında tam ibare vema edrake ne sana bildiriyor Kadir Gecesi'nin ne olduğunu yani hangi e, bilgi sana Kadir Gecesi'ni anlatıyor. Bir, bu hususta bir kaynak bir e, efendim, malzeme var mı gibi. Biz bunu tabi bu kadar e, dil kestirme yoldan Kadir Gecesi nedir biliyor musun gibi efendim, bir e, yola kay, noktaya geliyor bu ayet-i kerime. Ondan sonraki üçüncü ayet-i kerimede de anlatılıyor. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Demek ki efendim ondan sonra da Kadir Gecesi'nde olan olaylar anlatılıyor. Tenezzül melaiketi ve ruhu fihabi izni Rabbim. Melekler ve ruhu azam Cebrail aleyhisselam efendim, olduğu söyleniyor. Ruhun veyahut başka melekler topluluğu olduğu rivayeti de var. Bunlar iniyorlar yeryüzüne. Yani o Kadir Gecesi'nde olan olaylar. Hiye hatta matla il fecir. Selamın hiye hatta matla il fecir. Güneş şey, tan yeri atıncaya kadar. İmsak kesilinceye kadar olduğu bildiriliyor. Demek ki bir tarihi var Kadir Gecesi'nin. Özelliği var. Kur'an-ı Kerim inmiş. Eğer hu zamiri. Kur'an-ı Kerim'i kastediyorsa başka bir şeyi kastetmiyorsa efendim ulemanın kanaati Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim e, İbni Abbas radıyallahu anh bildirdiğine göre Kadir gecesinde levh-i mahfuzdan semay dünyaya topluca indirildi. 23 senede ve olayların efendim gelişmesi üzerine efendim ondan bölümler bölümler e, indirildi. Böylece yani Cenab-ı Hakk'ın mukadderatının e, yazıldığı levh i mahfuz'da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri belli, olacak olaylar belli. Onlar semaya dünyaya indi. Olayların gelişmesi, senelerin geçmesi üzerine bu efendim e, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri insanlara okunduk e, şey Olaylar üzerinde ayetler nazil olarak parça parça bölüm bölüm böyle 23 yılda inmesi tamamlandı. Ama ilk inişi inişi levh mahfuzdan efendim semayi dünyaya inişi efendim Kadir Gecesi'nde olmuştur diye açıklanıyor. Kadir Gecesi'nin de çok şerefli bir gün olduğu belirtiliyor. Bin aydan daha hayırlı. Bu hususta yani bu sure ne sebeple nazil olmuş? Sebebi, nüzülü nedir? Ee, mücahid'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Beni İsrail'den, yani e, eski ümmetlerden e, Yakup aleyhisselamın neslinden gelen e, dindar, mübarek e, ehli tevhid insanlardan bir mübarek Lebises silahı fisebilillah elfeşer. Bin yıl belinde kılıç bin ay affedersiniz. Bin ay efendim belinde kılıç e, gezmiş. Bunu Müslümanlar böyle duyunca Peygamber Efendimiz bunu anlattığı zaman hayran kalmışlar, hayret etmişler bu kadar uzun zaman maşallah sevap kazanacak bir şekilde belinde kılıç gezdi diye onun üzerine bu efendim kişinin bu kadar sene kılıç belinde cihat ederek vakit geçirmesi gibi efendim allah Teala Hazretleri Müslümanlara da Kadir Gecesini ihsan etti. Ondan daha hayırlı. Demek ki Ümmet-i Muhammed'e bir ikram olmuş oluyor. Bu anlatılandan. Bir başka rivayete göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine beni İsrail'den düşmanla çarpışan 80 yıl çarpışan dört isimden bahsetmiş. Zekeriya Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen erba'ten min Beni İsrail'e Ebdullah'a semani'ne amen. Beni İsrail'den 4 kişiyi anlattı Peygamber Efendimiz bir gün günlerden bir gün ümmetine anlattı. Bunlar 80 yıl Cenab-ı ibadet etmişler. Lem ya'suhu tarfete ayinin bir göz yumup başıncaya kadar bile Allah'a isyan etmeden. Bunlar kimler? Eyüp aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Hezkül aleyhisselam ve Yuşa aleyhisselam. Bunlardan e, sahabe-i keram efendimizin bu anlatmalarını duyanlar hayran kalmışlar, hayret etmişler. Onun üzerine Cevail Aleyhisselam gelmiş ve demiş ki Ya Muhammed acibet ümmetüke min ibadeti haülah senin ashabın, ümmetin bu geçmiş adı anılan dört kişinin Allah'a güzel kulluk edişine hayran kaldı. Şaştılar. Haülah'i nefer semanine sene 80 sene böyle yaptılar diye hayret ettiler. Isyan etmeden, bir gözüme batacağı kadar bile az ama fakat en velallahü hayran milzaleke Allah da size onlar hayret ettiler imrendiler diye Allah da size efendim bu sureyi indirdi ve diyerek e, müjde olarak inna enzelnahu fi leyletil kadr suresini indirdiğini e, okumuş böylece bu sure bu bakımdan efendim nazil olmuş oluyor. Bundan dolayı eee Hazza ef mimma acibet acib te ente ve ümmetike senin ve ümmetinin böyle imrendiğinizden bu daha kıymetli bu gece diye bildirince fessel ve bizalike Resulullah ben nasur va bu e, halden, bu haberden, Cebrail'in böyle bildirmesinden Peygamber Efendimiz de çok sevindi ve e, insanlar da, sahibi-i kiram da çok sevindiler. Yani Cenab-ı Hakk'ın, biz e, ümmeti Muhammed'e, Peygamber Efendimiz'e bir e, güzel ikramı olmuş oluyor. Şimdi, e, tabi Cenab-ı Hak böyle, e, bir geceyi bizlere ihsan ilemiş Elhamdülillah. Ee, Peygamber Efendimiz bunu daha sonraki yıllarda da Ramazan geldikçe ümmetini hatırlatmış. Mesela e, Ahmet İbni Hanbel e, Rahmetullah Büyük Hadis Alemi mezhep kurucusu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadisinde işte katca iküm şehri ramadan Ramazan ayı artık e, gelmiş bulunuyor. Bir Ramazan'ı böyle anlatmış. Şehrin mübarekün. Çok mübarek bir ay. Bereketli bir ay. İftaradallahu aleyküm suyamehu. E, bu ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. Tüftehu fihi evvâbul cennet. Cennetin kapıları bu ayda açıp tutulur. Tugleku fihi evvâbul cahim. Cehennemin kapıları kapatılır. Tugannu fihi şeyatin. Şeytanlar azdırmasınlar, saptırmasınlar kandırmasınlar ümmeti Muhammed'i diye zincirlere vurulur, kelepçelenir, bağlanır diye anlattığı hadis-i şerifte fihi leyletün hayrun min elfi şehrin bu ayın içinde öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır diye bildirmiş. Tabi bin aydan hayırlı olması nasıl? Ee, yine Ebu Hureyla radıyallahu anh'den sahih-i yani İmam Buhari ve Müslüm'ün sahihlerinde bildiriliyor ki kaydediliyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş Ben qaydetel kadri imanen ve ahdisaben kim inanarak iman ile ve sevabını Allah'tan umarak, e, bekleyerek e, kadir gecesine kalkar, ihya eder namaz kılar zikirle vesaireyle." efendim bir şey yaparsa o geceyi değerlendirirse <gülüyor> günahlarından o zamana kadar olan geçmiş günahları affolunur. Demek ki e, ümmetimize peygamber efendimize eski ümmetlerin güzel, mücahit, mübarek insanlarının yaptıkları amelleri ve imrenince allah Teala Hazretleri bir büyük hediye ikram olarak bu Kadir gecesini takdir buyurmuş, lütf, lütuf buyurmuş ve bunu anlatan Kadir suresini indirmiş. Peygamber Efendimiz ve ashabı çok sevinmişler. Öteki Ramazanlarla da bak bu Ramazan içinde Kadir gecesi var diye Peygamber Efendimiz bildiriyor ümmetine. Şimdi bu Kadir gecesi ne zaman? Ramazan 30 gün. Kadir Gecesi hangisinde? Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş olan bir hadisi şerifte bildiriliyor ki İtikafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz İtikafa girdi. Fil aşrıl evveli min Ramazan. Ramazan'ın ilk 10 günlüğünde. Biliyorsunuz ayı Araplar anlatırken 3'e bölüyorlar. Aşrul evvel, el aşrul evvel, ilk on gün. El aşrul eva de diyorlar, yani ilk günler bayatında. Ortasına el aşrul sat veya eva diyorlar, ortadaki günler on gün, yani on birden yirmiye kadar. Ondan sonra da el aşrul evahir sonundaki günler diye on-on ve de üç'e bölüyorlar ayı. 30 günü, 29'da olsa, 30 günde olsa. Şimdi Peygamber Efendimiz Ramazan gelince itikafa girmiş. Sonra halk da Peygamber Efendimiz'in öyle efendim şey yaptığını görünce itikafa girdiğini görünce onlar da sevinerek eveslenerek biz de sevap kazanalım diye onlar da itikafa, itikafa girmişler. Fakat şey estağfurullah Cebrail Efendi Cebrail Aleyhisselam peygamber Efendimize gelmiş buyurmuş ki innellezî tatlı bu, Eee ya Resulallah aradığınız yakalamak istediğiniz önünüzde buyurmuş. Yani hadir gecesi şu sizin itikaf ettiğiniz zamanlarda değil önde. Onun üzerine onlar el aşırı Evsatta yani 11 ile 20'si arasındaki efendim, e, zamanda itikaf etmeye devam etmişler. O tarafa kaydırmışlar, devam e, itikaflarını. Efendim, e, sonra e, ashabı da beraber itikaf etmişler. Cebrail aleyhisselam yine gelmiş fe etahu cibrilu fekâ ellezi bu emameke e, beklediğiniz bundan da ötede buyurmuş. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış demiş ki e, hutbe irad edip efendim e, Ramazan'ın 20. gününde hutbe irad etmiş camide buyurmuş ki men kâne-i etekefe ma'i men kâne-i etekefe ma'i kim benimle bugüne kadar itikaf ettiyse e, feryacı fe inni re'itü leyletel kadri ben kadir gecesini gördüm ve inni eee ci gördüm ama Allah bana unutturdu ve inna fi'l asrıl evahiri e, unutturuldu bana görmüştüm ama unutturuldu fakat e, sonuncu 10 günde olduğu Bunu şu şey söylüyor efendim inna şu şüpheli o kader gecesi fil asrıl evahiri Sonunda. Bir de daha tahsis edici bilgi veriyor. Fi vitrin. Yani tek günlerde. 20'sinden sonra tek günler ne olur? 21 olur. 23 olur. 25 olur. 27 olur. 29 olabilir. 5 tane tek var. Demiş ki reytü kenni esçüdü fi ti'nin ve ma'in Rüyamda öyle gördüm ki sanki ben böyle çamura, suya tezde ediyorum gibi gördüm demiş rüyasını anlatıyor tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam Efendimizin rüyası rüyayı sadık yani gün gibi çıkardı zaten Peygamber Efendimizin gördüğü rüyalar Aynen çıkarttı çıkardı vuku bulurdu önceden gördüğü şeyler ve kane saklı mescidi ciri den minen naxli ve manerafis semai şeyen ee, şeyin, şey üstü efendim hurma dallarıyla eee örtülüydü. Gökyüzü görünmüyordu. ya ee, yağ fe, fe ceaet fazatun mutirna. Ee, birden bir şey gelmiş, yağmur yağmış. Fe sannabinen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberefendimiz namaz kıldırmış. Hatta reyytü <gülüyor> esaret dinemelmae alaciyetti. Tabi yukarıdaki dallardan su sular damlayınca, mescitler tabi halılı filan değil, böyle düşemeli değil, toprak sade, çatısı sade, kendisi sade, gölgelik gibi. Namaz kıldırınca anına yosu ve efendim çamur bir şey yapmış, böyle cüney olmuş oluyor. E, rüyası. Peygamber Efendimiz'in rüyada gördüğü şey tam 70 oluyor. Efendim, e, böylece rüyadaki şeyi efendim, e, e, bizzat Peygamber Efendimiz'in gördüğü şey e, yaşanmış oluyor. Bu, bu hususta çok rivayetleri kaydettikten sonra, bu mübarek alim, yani şey yapıyor ki, en kuvvetli rivayet olarak buyuruyor ki e, 27'si yani 27. gece demek 26'yı 27'ye bağlayan gece demektir efendim o en kuvvetli ihtimal olmuş oluyor fakat yine de efendim son on günün bazı efendim şeylerinde e, farklı günlerinde olabileceği rivayetler de olduğu için, 21, 23, 25, 27, 29, hatta daha başka rivayetler de var, ayın 17'sinde, Ramazan'ın 17'sinde olduğuna dair pek çok rivayetler var. Ama bütün bu rivayetlerin incelenmesinden en kuvvetlisi 27'si olduğundan, bizim ülemamızda bunları büyüklerimiz bizden önce okuduklarından, Efendim, 27'sini Kadir Gecesi kandili olarak tespit edip kutluyoruz. Bu husustaki rivayeti Ebu Zerri rivayetini okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki Ene kündü eserün nasa anha e, insanlara." Ben soruyordum bu Kadir Gecesi hakkında bilgilerini. Hultu e, ve Peygamberimize de demiş ki şey Ebu Zerri Gufari bu söz söyleyen. Yani söyle Allah. Akbil mi amelidir Kadir? E ev fi Ramazan hiye, en fi gayrihi. Soruyor. Yani söyle Allah. Bu Kadir Gecesi Ramazanda mı yoksa Ramazan'ın dışında bir başka ayda mı? Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Bel hiye fi ramazana. Hayır. Başkasında değil. Ramazan'da. Kudu tekunu ma'al enbiya'i makanu fe'iza kubidu Rufiat emhiye ila yevmil kıyame'e. Yani peygamberler varken oluyor da peygamberler vefat ettirilip ruhları kabzolunup insanların arasından giderse kalkacak mı yoksa duracak mı diye soruyor. Tabi kastı Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah, bu senin sağlığına mı mahsus? Öldükten sonra da olacak mı? Bu asırı saadete mi mahsus? Demek demiş oluyor. Efendim Peygamber Efendimiz ona da cevabı buyurmuş ki Bel hiye ilahye bir kıyame. Hayır. Benim asır saadetimi mahsus değil. Kıyamete kadar Ramazanlarda Kadir gecesi olacak. Kultu, bu sefer yine soruyu sormuş, iyi sormuş, bize öğreniyoruz. Fi enyi Ramazan hiye. Ramazanın hangi gününde o ya Resulallah diye sormuş. Buyurmuş ki kale il ha fil aşril evvel vel aşril ahir. Yani bunu birinci onlukta ve sonuncu onlukta ayın ilk onluğunda son onluğunda araştırın sonra efendim şey olmuş ek anlayamamış bir karışıklık olmuş fi e il işine yani hangisini dediniz ya resirallah diye sorunca ipteguha 10'un evakhir. O iyi anlayamayınca bir daha sorunca son 10 gününde arayı buyurmuş. Ama arkasından bir söz daha söylüyor peygamber Efendimiz. La tesenni an şeyin badeha." Bu sorudan sonra artık bana başka sorma diyor. Demek ki yani bu tam tayin edilmesini efendim e, efendimiz engellemek istiyor, bildirmek istemiyor yani. Kendisi bilse bile. Fakat o biraz şey yapmış böyle yine bir fırsat yakalamış. Fakat yarısıüallah, bakın ifadesine aksentu aleyke, and veriyorum sana, bir hakkıy aleyke, seninle olan tanışıklık hukukumun adına, namına lima lima akpel deniifiye aşrihiye. Bu hangi on gün dedi diye bir daha sorunca. Efendimiz vegadı ala aleyyegada ben nem yolda yazda mislahhu müncü sahip yani şey yaptığı tanıştığımız zamandan beri hiç kızmadığı kadar ben bu soruyu bir daha sorunca kızdı diyor Peygamber Efendimizin kızdığını şey yapıyor Efendim Demek ki e, ilgi vermek istememiş oluyor böyle şey bırakıyor e, son anda aramayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi aramak için e, istifade etmek için e, son an günü evinden ayrılıp, hanımlarının yanından ayrılıp mescidde yatıp kalkmaya başlandı. İtikaf ibadeti diyoruz. Çok sevaplı bir ibadet. Böyle güzel bir şekilde efendim şartlarına uyularak imanen vahtisaben yani İnanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek insan itikaf ederse ne olur? Hacceteyni ve ömreteyni. iki haç ve iki ömre. iki nafile aç ve iki nafile ömre sevabı alır. Çok büyük sevap yani bu itikaf. Onun için Peygamber Efendimiz Ramazan zaten hoş bir ay olduğundan ibadeti çok sevdiğinden sabahlar kadar ibadet ettiğinden böyle son onunda kendisi itikafa girerek arada da insanlara da 10 günde girmelerini söyleyeyim ama asıl günü tam beyan etmeden 10 gün itikaf etmeyi tavsiye buyurmuş oluyor tabi o 10 gün mescitte itikaf eden o şeyi yakalar peki hanımlar ne yapacak erkekler bu sevapları kazanacak hanımlara bir şey yok mu hanımlar da sevabı kazanır Onların biliyorsunuz itikaf etmeleri evlerinde oluyor. Evlerinin bir odasını mezhit edinirler kendilerine ve efendim orada itikafın şartlarına uygun olarak ilm halde yazılan usullere uygun olarak ibadette zamanlarını geçirirler efendim ve camide o da şeyinde veya beyin işi gücü var veya seyahatte itikafa gitmemiş olabilir ama beyi artık yanına gelmeyecek. Hanım itikafı iznini alır da başlatmışsa izinsiz olmaz. Kocası izin vermezse demek ki olmuyor o zaman. Kocasının izni şart. İzni olduğu zaman başladı artık kocası yanına gelmez. On gün orada ibadet eder. Kadir gecesinde yakalar. Şimdi bu Kadir gecesinin içinde olan olayları da o surede beyan ediyor. Bir kere melekler iniyorlar. Tenezzelül, melaiketi verruhu. Tenezzelül, tetenezzelinin e, daha kısa şekli efendim, melekler iner demek. Mazi değil, muzari. diye ötere gelmesinden de belli. Tenezzelül melaiketü. Melekler iner verruhu. Bir de ruh iner. Eliflam ile belirli ruh. Şimdi bu erruh Melekler iner, ruh iner. Yani ruh isimli melek iner. Bu ruh isimli melek nedir? Efendim emmer ruhu fe el muradu bihi hâhuna cibrilu aleyhisselam. Burada bu ruhtan murad Cebrail aleyhisselamdır Cebrail iner diyor. Neden böyle söylüyor tefsiri yazan zaten. muhterem? Çünkü ruh kelimesinin Başka ayetlerde, başka anlamlara gelmesi de var. Efendim onun için söylüyor. Burada tabii e, şeyin hadisi şerifler de var. Cebrail aleyhisselamın bazı meleklerle yeryüzüne inip Müslümanlarla misafaa ettiğini misafaa edilen Müslümanın da böyle bir e, zevkten, manevi hazdan ürperti duyduğunu hadisi şerifler bildiriyor. Oradan da şey... E, belli olmuş oluyor. Ama ve kıylahum darbun minel melaike Bu ruh Cebrail değil de meleklerden bir başka cins efendim meleklerdir e, diye de açıklayan da var. Bu efendim e, rivayetler böyle. Burada ruh iler ve melekler iner buyruluyor. Şimdi minkülü emir yani her işten efendim e, manası selamun hiyeminkülli emir yani her işten selamet olur bu gece. Ne demek? Yani hoşa gitmeyen arıza, kaza, olay vesaire gibi şeylerden uzak sakin bir gece olur manasına mücahidin isim, şeyi mana vermesi böyle. E, selamun hiye, yani bu selamdır, bunun açıklaması, bu gece selamdır, selamun hiye, ee, hiye <gülüyor> salimetün la yesatî uşşşeytanu e enyâmele su'en, şeytanın bu gecede bir kötülük yapması, Müslümanları aldatması imkanı verilmiyor ona, onun için selam selametlik bir gecedir, Fadir gecesi Efendimizi e, izah ediyor. Efendim sonra e, bir de İbn Abbas e, radıyallahu anhıvanın efendim min külli imri'in selam diye okuyuşu varmış. Bu min külli emrin selamı. Tabi emirden ayrı imri'in olursa imri'in kişi demek. Yani her bir kişiden kişiden bir e, efendim, e, selametlik hali manasına gelmiş oluyor. Efendim e, min emrin selamın manası la yahtüsü fiha emrün. Yani hoşa gitmeyen bir şey olmaz. Veyahut e, selam oraya bağlı değil de e, min emirde bitiyor. Ondan önceki ayet selamun hiye Ayrı bir cümle oluyor. O zaman mana hayırın hayrın küllüha. Yani bu gece başladığı akşam vaktinden bittiği fecir atıncaya kadar, tan yeri atıncaya kadar hep hayırdır. Yani şer yoktur efendim. Çok güzel efendim. Mükafatlar vardır. Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh, ben, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu, rivayet edilmiş bu e, mevzu etrafında. Leyletül kadri fil aşıril bevaki Kadir gecesi son on günde baki yani kalan ayın en sonunda kalan son on günlerdedir. Men kâne bu bugünlerde kim kalkarsa kalkıp tabi ayakta durmak manasına değil Namaz kılmak demek. E biz e, Ramazanda geceleri kalkıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Teravih namazı kılıyoruz. Teravih namazı Ramazanın işte kıyamıdır. Efendim e, kim ka e, şey yaparsa e, bu kadir gecesinde men kamehüne efendim iptiga el hinne Efendim, bu son on günleri gecelerini ibadetle kim değerlendirir cevabını umarak fe inna Allahu a'la yafurilahu ma takatdena minzembihi. Öyle yapan kulun geçmiş günahlarını affeder Allahu Teala cizetleri. Bir de ve ma te diye iddia var bu rivayette. Geriye kalan günahlarını da affeder. Yani geçmişteki günahlarını ve sonraki günahlarını da affeder. Bu geceyi değerlendiren. İye leyletin vitrin bu tek gecedir diye de yine bu rivayette devam buyurmuş Efendimiz. tisun 9, dokuz sevun 7, ev seven 5, ev salisetun beşinci ev sevun üçüncü. 3. Bunlar da tisun, demiş. Ödekiler de e, ismi faizlikası ile hamis etün, salis etün, ev ahiri, leyle yahut da e, Ramazan'ın son gecesi buyurmuş. Bu gecelerin tabii Berah Kadir gecesi olduğu zaman efendim e, gecenin güneşinin doğuşunda efendim kendisinin içinde bir letafet, hoşluk olduğu da hadis-i şeriflerde e, beyan edilmiş e, allah Teala Hazretleri saklamış kullar ben Kadir gecesini ihya ettim de efendim e, binaenaleyh tamam 20, bu kadar senelik işi hallettim gibi efendim e, bir bölgeye düşmesinler diye saklamış bizde Ramazan'ın her gününde Efendim, gayret edelim, ibadet edelim. Hele şu günlerde şu, şu, şu konuşmadan sonra, duyduğunuzdan sonraki zamanlarda geceleri daha hazırlıklı olun. Geceyi ihya etmeye daha çok gayretli olun. Hatta büyüklerimiz daha güzel bir söz şey söylemişler. İnsan her gecesini kadir bilmeli. Yani çünkü insanların özel e, kadire eldikleri günlerde olur. Yani bir insanın e, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek, rızasını kazanacak bir hareketi yaptığı bir gece onun için dünyalara değer, cihanlara değer onun kadiri olur. Onun için her geceyi insan kadir bilmeli, güzel geçirmeli. Şimdi düşünün memleketimizde zelzele oldu. efendim akşam yattı insanlar ne halde yattılar? Kimisi belki abdesti aldı, iki rekat namazını kıldı, abdestli yattığı, Efendim dervişhane şekilde, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde Kimisi de belki içti, sızdı, yattı, kimisi kumar oynadı, kimisi efendim nasıl yaşadıysa ondan sonra gece zelzel oldu, bina yıkıldı üstüne. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte e, ölüm geliveriyor birden belli olmuyor. Bir onun için bir de kadir olabilir o gece. Kadir olur, kadir gecesini insan değerlendirmeden kaçırmış olabilir. Onun için ihtiyat etmeli efendim her gecesini kadir bilmeli hele hele Ramazan'ın içindeyken bu son günleri artık iyice acaba bu gece mi kadir bu gece mi kadir diye gayretimizi arttırmalıyız çünkü Cenab-ı Hak kulun ibadete gayretini seviyor ve meleklerine gösteriyor bakın şu kullarımın ibadete koşuşmalarına ibadette efendim gayretlerine aşklarına şevklerine diye mübahat ediyor meleklerine efendim vünüyor o kullarının güzel halleriyle onun için duygular duygular önemli kalbinin gönlünün hali önemli insanın aşkı şevki ihlası önemli öyle olma gayret edelim kalbimizi temiz tutma. çünkü Cenab-ı Hak insanın gönlüne nazar ediyor rütbesine o omuzuna, makamına kasasına parasına efendim yaşına bakmıyor gönlündeki güzel duygulara bakıyor. Gönlümüzü temiz tutmaya çalışalım. Efendim, aşk ile şevk ile Cenab-ı Hakk'a kendimiz için ümmet-i sevdiğimiz özel yakın kardeşlerimize has yakınlığımız olan kimselere efendim, olmak üzere annemize, babamıza olmak üzere, evlatlarımıza olmak üzere böyle yakınlarımızı düşünelim. Dualar edelim. Efendim, Kadir Gecesi nasıl ihya edilir? Tabi o da var. E, gecenin en güzel iklası hiç uyumamaktır. Uyuyamazsan, uyumama gücü yetirebilirsen akşamdan sabaha kadar uyumazsın. Efendim ibadet edersin, Kur'an okursun, namaz kılarsın, tesbih çekersin. Efendim e, böylece geceyi ibadete geçirmiş olursun. Efendimiz böyle yapardı sabahlara kadar secdelerle, Kur'an-ı Kerim kıraatiyle namazın içinde Gecesini geçirirdi. Ya öyle olur. Öyle yapamayanlar hiç olmazsa yani öyle yapamayacaksa yatsı namazını camide kılsın. Sabah namazını da camide cemaatle kılsın. Çünkü yatsıyla sabah namazını camide kılanların gecesi, gündüzü ibadetle geçmiş gibi sevap veriliyor kendilerine. Başka? Hiç olmazsa gece erken yatsın Efendim, Kadir gecesi denilen gecede efendim, biraz dinlendikten sonra ama yatarken nasıl yatacak? Adresli yatacak. Adresli yattı mı uykusu da ibadete yazılır. Biraz dinlendikten sonra kalksın. Gecenin şöyle yarısı falan geçtikten sonra artık e, imsak vaktine doğru, imsak vaktinden geriye doğru düşünelim veyahut o arada yaptığı şeyleri efendimiz olan saatleri e, dikkat etsin. Güzel değerlendirme, ibadetle, ihiyade çalışsın. E, böylece hem uyumuş olur ama uykusu da ibadete yazılacak şekilde abdestli yatarsa efendim kazanmış olur. Allahu Teala hazretleri tabii niyetlere göre ihsan ediyor. İsteyene dua edene istediğini veriyor. Cenneti isteyene cenneti veriyor. Cehennemden sığınana kendisine Cehenneme atmıyor Cehennemden koruyor İstemek önemli isteyip de gayret etmek de önemli Karınca kararınca yolunda olunca Belki Cenab-ı Hak Kulların acizliğine Nazar eyler, rahmeyler Azını çoğal sayar efendim, Rahmetine bahane eyler Acizane, nacizane Eksiklik, kusurlu ibadetleri Rahmetine Evdirir Efendim o daldırır, nimetlerine kandırır kullarını, efendim bol bol ihsan eder Allahu Teala hazretleri. Öyle ihsanını eldirdiği kullarından eylesin cümlenizi. Selamü aleyküm ve rahmetullahi aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler bizi de duadan unutmayın.